İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da ''Sabretsek de bizim için birdir, artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur.'' derler.